Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatü vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Geçen dersimizde 30. ayet-i kerimeden sonra 31. ayet-i kerimeye mealen başlamıştık. Ayet-i kerime, yani 30. ayet-i kerime, Evvela Allah'ın koymuş olduğu yasaklara riayet etmenin herkes için Rabbi nezdinde hayırlı olacağını belirtiyor. Hurumat kelimesi ayet-i kerimede, ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِمْ حُرُمَاتِ اللّٰهِ buyruğunda geçen hurumat kelimesi haramın çoğunudur. Haram kılınan şeyler demektir haram kelimesi de haram olduğu yani aslında hürmetle aynı kökten geliyor. Hürmet biliyorsunuz saygı duymak demektir. Allah'ın yasaklarına, hükümlerine saygı duyulduğu için o hükümlere riayet edilir. Yani bizim haram olan fiilleri işlemeyişimizin sebebi ne? Onları işleyeceğimiz takdirde, işlememiz halinde saygısızlık olacağından dolayıdır. Harem kelimesi de buradan geliyor. Harem kelimesi biliyorsunuz, Arapçada da, Türkçede de işinin haremi denildiği zaman ne anlaşılır? Eşi anlaşılır, zevcesi anlaşılır. Daha geniş manasıyla çocukları, kızları, yani kısacası Türkçedeki genel ifadesiyle namusu anlaşılır. Çünkü bunlar saygı duyulması gereken yakınlarımızdır. Mekke'nin bir haremi vardır. Kabe'deki mescidin adı el mescid Haram'dır. Yani Mekke saygı duyulması gereken bölge manasındadır. Mekke'nin haremi bu Bölgeye, diğer bölgelerden, Allah'ın diğer topraklarına göre daha fazla saygı duyarız. Çünkü orada işlenen bir haram, sair yerlerde işlenen haramlara göre kat kat daha büyük bir vebaldir. Ona olan saygımızdan dolayı oraya ihramsız, girilmez. Özellikle ibadet niyetiyle gidilecek olursa, yani hac veya umre niyetiyle gidecek olursanız, İhramsız, Mekke'nin haremini ne yapamazsınız? Giremezsiniz. Yasaktır. O bölgeye olan saygıdan dolayı. İşte allah Teala'nın haramları da hadisi şerifte belirtildiği gibi onun yasak bölgesidir. Saygı duyularak ona ait kılınan, ona ait olan bölgeye haddi aşarak ne yapılmaz? girilmez. Oraya geçilmez. Oranın sınırı hiçbir şekilde zorlanmaz. Peygamber Aleyhisselam İslam alimlerinin dinin dörtte birine tekabül eder. Dedikleri dört hadisten birisi şudur. El halalü beyin vel haramü beyin. Helal gayet açıktır. Haram da gayet açıktır. Ve beynehuma umurun müştebehat. İkisi arasında yani helal ile haram arasında şüpheli bazı işler var. La ya'lemuhunne kesirun minen nas. İnsanların birçoğu bu şüpheli halleri helal mıdır, haram mıdır, hangisine daha yakındır bilemezler. Fe men istebra al ve ardi. kim bu şüpheli hallerden uzak tutarsa kendini dini adına iyi bir iş yapmış olur kendi şerefi namus ve haysiyeti adına da iyi bir iş yapmış olur ve ma ve men ve kim yasak bölgenin etrafında, koruluk etrafında dolaşırsa, o koruluğu aşıp içine düşme ihtimali yüksektir. Daha öncesinde ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Ele innel kulli melikin himan ve himellahi mehâribuhu. Şunu bilin ki, her bir hükümdarın bir yasak bölgesi vardır, bir koruluğu vardır sını koruma altına almıştır. Oraya kimse girmemelidir. Giremez. Ama kim o yasak bölge etrafında dolaşırsa onun içine düşme ihtimali var. Peygamber ve Sellem'deki edebi anlatımın gücüne, güzelliğine bak. Haramları yasak bölgeye, şüpheli işleri de yasak bölgenin civarında hayvanını otlatmaya veya dolaşmaya benzetiyor. Oralara gittin mi? Bir bakıyorsun ki ayağın kaymış, yasak bölgeyi çiğnemiş. Onun için Allah'ın koruluğu olan haramlara hem titizlikleri ayet edeceğiz, hem de ham olma ihtimali olan eğer hükmünü delilleriyle açık ve ne seçik bilmiyorsak soracağımız alim yoksa, müracaat edeceğimiz kitap yoksa bilmiyorsak, o zaman dinimiz adına ihtiyatlı olanı tercih edeceğiz. Haram olma şüphesi taşıyan hususlardan uzak kalmak vera diye bilinir. Takvanın bir adım ilerisidir. Takva, haramları, farzları da yerine getirmektir. Veya Emirlerle, yasaklara riayet etmek demektir kısaca. Ama vera, haram olma şüphesi olan, ihtimali olan işlerden uzak durmaktır. Peygamber Aleyhisselatü işte bunu dahi tavsiye ediyor. Kendinizi korusunuz diyor. Bir insan helal mı haram mı belli olmayan, şüphe ettiği bir işi yapmasa bir şey olmaz ya. Ha. Hayati zaruretler var onu işlemesi için. O ayrı bir konu. Zaruretler, haramları bile mübah kılar. Şüpheli şeyleri değil. Haramları dahi mübah kılar, zaruret. Çünkü zorunluluktu başka türlü yoktur. Gelelim biz şeye. İşte Allah'ın haram kıldığı şeyleri tazim etmek. Saygı duyulmasını emrettiği şeyleri tazim etmek. Hac ibadeti ve hac dolayısıyla ihrama girmek kurban ibadeti Kabe'ye kurbanların hediye edilmesi oradaki kurban ibadeti ve diğer hususlar hepsi tazim ile alakalıdır saygı ile alakalıdır Allah'ın hükümlerine saygı duymakla alakalıdır bu saygıyı çiğnemeyin diyor onları tazim edin bir insan niye haramı işlemez bir insan niye farzı işler Buna riayet etmediği takdirde evvela o hükme saygısızlık edeceğini ikinci olarak da Allah'a karşı gelmiş olacağını bildiği için. O zaman tazim olmaz. Biz kimin dediklerine riayet ederiz? Büyük gördüğümüz, emrine değer verdiğimiz, söylediklerine değer verdiğimiz kimselerin söylediklerine riayet ederiz. İşte bu Allahü Teala bunu şey diyoruz. Kim Allah'ın kıldığı haramları, haram kıldığı şeyleri tazim ederse, o emirleri büyük emir diye bilip kabul eder, onların gereklerini yerine getirirse, فهو خير له inda Rabbi. Bu onun için Rabbi nezdinde daha hayırlıdır. Evet, bir harama riayet ettiğimiz zaman, belki canımızın çektiği, Belki de bize fayda sağlayacak görünüşte, maddi fayda sağlayacak bir işi yapıyor olabiliriz. Fakat Allah için onu terk ettiğimiz zaman, bundan dolayı Allah'ın bize vereceği mükafat, dünyada elde edeceğimiz o olmayacak kadar kısıradan değere göre çok daha büyüktür. Birisinin malını bir şekilde haksızlıkla almak mesela. Görünüşte bize maddi bir fayda sağlıyor bu. Mesela rüşvet almak gibi. Fakat bunun karşılığında senin alacağın vebal hiç ölçülmez. Elde ettiğin 5 lira, 10 lira, 100 lira haksız kazanç için her ne kadar büyük saatta hiçbir kıymeti ifade etmez. Ondan vazgeçtin Vazgeçtiğin zaman Allah için Hiç merak etme Allah seni lütfuyla zengin eder Almadığın meblağ kadarını Sana verir demek değildir bu Allah seni ihtiyaçtan kurtarır Hatta sana tok gözlülük Bile vermesi bile Başlı başında bir servettir Harama tenezzül etmemek Şeklindeki Göz tokluğu bile Zenginliklerin en büyüğüdür Onun için Peygamber aleyhissalatü ne diyor İnnel gine Ginen nefs. Allah-u Ekber. Hiç şüphesiz zenginlik, nefsin zenginliği. Yani Türkçedeki tabiriyle gözün tokluğudur. Gözün toksa sen haram olsun hatta helal bile olsun. Eğer seni alçaltacaksa tenezzül etmez, Tenezzül etmezsin. O göz tokluğu seni o maddi menfaatlerin çok üstüne çıkartır onları aşarsın, sen onun için, senin için bir değer ifade etmez. Ve لَكُمُ الْاَنْعَامِ Söylemiştik ve size davarlar helal kılındı. E Cenab-ı Allah bir şeyleri haram kılıyor, yasaklıyor, haramlara tazim etmemizi istiyor. Peki Allahü Teala her şeyi mi haram kılmış? Yok. Diyelim ki Kabe'ye hediye edilen kurbanlıklar Kabe'ye giderken onlara sataşmak Onları almak, ele geçirmek haram. Fakat koca davarların hepsini, bunların dışındaki davarları ne yapmış? Helal kılmış. Haramlar azınlıktadır. Onun için Cenab-ı Allah helalları saymıyor. Helalları genel ifadelerle sayar. Fakat haramlar az olduğu için tek tek sayılır. Tek tek az olan. Çünkü istisnadır. Onun için ne denilmiş? Eşyada aslı olan mübahlıktır. Mübahdır eşyada yiyecekler, içecekler, alışverişte kullanılacaklar, alımı satımı yapılabilecekler. Bunlar rahatsız olan başkasına ait olmadığı sürece mübahlıktır. Başkasına ait hukuk bulunmadığı sürece. Ama size okunanlar, yani daha önce okunmuş olanlar En'am suresinde mesela, müstesnadır. Daha önce bahsetmiştik işte e, leşler, Yüksek yerden yuvarlanarak öldürülenler, boynuzlanarak süsülerek öldürülenler ve benzerleri. O halde diyor, fajtanibur rjse min alauthan, wajtanibu qaul azur. O halde diyor, pisliğin ta kendisi olan putlardan uzak dur. Putlara yakın olmak ne demek o halde? Putlara ibadet etmek demektir. Putlara perestij etmek demektir. Putları tazim etmek demektir. Onlardan uzak durur diyor. Bunların hiçbirini yapmayın. Ve yalan sözden de uzak dur. Çünkü en büyük yalan o putların ilahlığını iddia etmektir. Yalan söz söylemekten uzak durun. Bu aynı zamanda putlara mabut muamelesi yapın. Manasını da kapsıyor. Yapmak manasını da yapmayın. Yani manasını da kapsıyor. Çünkü onları mabud görmek yalanın en büyüğüdür. Onlarda da böyle bir vasıf yok ki. Heh. Onun için ayet-i kerime buna bağlı olarak derhal devam ediyor. Hunefâ <gülüyor> elillâhi gayra müşriki nebihi Allah'a dost doğru yönelmiş kimseler olarak ve ona şirk ortak koşmayanlar olarak Allah'a rububiyetinde uluhiyetinde yani teşriinde isim ve sıfatlarında olmak üzere üç türlü şirk koşulur üç türlü şirk mevzu histir. Rububiyette uluhiyet, beşeriyet tarihinde çok görülen bir şey değildir. Tarih boyunca bütün müşrik kavimler, Allah'ın rububiyetini kabul ederler. Yani kainatı, bizleri, varlıkları, göğü, dağı, taşı, her bir varlığı, canlı, cansız her bir şeyi, Yaratanın Allah olduğunu kabul ederler. Fakat Allah'la birlikte başka bir yaratıcı, az, çok falan kabul edenler de olur. Rububiyetin inkarı yok ama. Rububiyette de şirk olabilir fakat inkarı yok. O büyük bir Rab var, tanrılar tanrısı var, bir de küçükler var derler. Ama mutlak Rabbin her şeyi, o küçükleri de yerine göre yaratanın o olduğunu bir manada ifade ederler. Şirk koştukları da görülür. İşte bu da bir tür şirktir. Ama genelde rububiyette şirk az görülmüştür. Uluhiyette şirk isim ve sıfatlarında şirk daha çok görülen bir hadisedir. Uluhiyette şirk Rab kabul edilen, yaratıcı kabul edilen Allah'ın insanlar için din ve şeriat koymak noktasında Allah'ın yetkisinin kabul edilmemesi şuraya bu şekilde veya onunla birlikte başka ilahların da varlığını kabul varlığının kabul edilmesidir. Allah genelde ilahtır ama şu bizim kendilerinde yasa koyma gücünü vehbettiğimiz varlıklar da bizim için inanç da belirlerler, bizim için yasa da belirlerler. Efendim Allah bize gazap ettiği vakit bu aradaki vasıtalar, işte putlarımız, varlıklarımız o kadar büyüktür ki ona şefaat ederler. Hatta bazen ona kafa tutarlar. Kafa tutarlar ve bizi onun elinden kurtarırlar. Azap melekleri diyor, seni götürecek olsa ben filan tarikatın filan kolundayım dersen azap melekleri de seni bırakır. O ahıra bile gidenler böyle demezler yahu. Maazallah. Nereden çıkarıyorsunuz bunu? <Gülüyor> bu fırsatı kaçırmış olan Ashab-ı kiram, tabi'in, tabi'in, dert mezheb imamlar, akide imamları, bu kadar alim, müçtehit, müfessir onlardan önce gelen bunca alim ne yapacak o zavallılar peki? Euzubillah Ya ilahi. Allah basiret versin. Bu saçbalıklara kanallara da Allah izan versin. Onun için Cenab-Allah'ın uluhiyetinde hiçbir şekilde şirk koşmamak, onun razı olmayacağı hususlarda birilerinin şefaatini kabul etmek dahi o şirkin uzantılarındandır. O şirkin uzantılarındandır. Onun için Cenab-Allah'ın şer'i hükümlerini tereddütsüz, istisnasız, amasız ve fakatsız, eksiksiz ve fazlasız olarak kabul etmek durumundayız. Ve bunlara hak ilahi hükümler olarak itikad edip onlara riayet etmeye çalışmak durumundayız. Bunların dışında bir hakkın bulunabilme ihtimalinin olmadığını bilip öylece inanmak zorundayız. Allah'ın dışında hiçbir kimsenin en ufak bir hüküm, hele onun açık hükümlerine aykırı bir hüküm koymak hakkı, salahiyeti, yetkisi hiç kimsenin yoktur. İnil hukmu illa lillah. Ayet-i Kerime gayet açıktır. Hüküm ancak ve ancak Allah'ındır. Arkası Emra en la ta'budu illa iyah. Evelâ Cenab-ı Allah'ın biricik hüküm koyma hak ve salahiyetinin yalnızca O'nda ait olduğunu kabul edeceksin. Ondan sonra ortaksız olarak ona ibadet edebileceksin. Emra en la ta'budu illa iyah. O size Kendisinden başka hiçbir kimseye ibadet etmemenizi emretti. Peki böyle yaparsanız ne olur? İşte bu nedir? ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّنُ Allahu Akbar Dost doğru değil, işte budur. İşte budur. Bu ayet-i kerime de Kur'an-ı Kerim'deki birçok ayet-i kerime gibi en büyük hayat düsturlarından birisidir. Hayatımıza istikamet vermesi gereken, yönlendirmesi gereken, şu hurumuzu kalbimizdeki imanımızı ve organlarımızla dilimiz dahil olmak üzere, gözümüz dahil olmak üzere gerçekleştirdiğimiz amellerimizi yönlendirmesi, belirlemesi gereken bir ayet-i kerime. Hem hüküm var. itikadi bir mesele. İbadet var. dinul kayyim var. Bizler ve diğer insanlarla ilişkiler var. Yani Allah'ın mahlukatı ile yapacağımız ilişkiler ve muamelelerin hükmü var. Ve bu dosdoğru din olur. Büyük bir düstur bu ayet-i kerime. Bunların hiçbir şekilde ihmal edilmemesi lazım. İsim ve sıfatlarda Allahü Teala'ya şirk koşmaya gelince. Mesela Allahü Teala El Alim'dir. Her şeyi bilendir. Hey sen de görmüşsün ki filan zat kalbindeki adamın vesveselerini da bilir. El ayazü billah. Alın size Allah'ın el-alim olan isminde bir şirk örneği. El-Kadir var. Vallahi tam şarabola yuvarlanacaktık. Ya sevda dedik mesela. Araba durdu. Ve buna benzer hurafeler, palavralar, saçmalıklar. Saçma palavra tek başına kalsa belki yalan söylemenin günahıyla kurtarırsınız. Fakat itikadınızı yerle bir ediyorsa ne yapacaksınız? Onu nereye koyacağız? Vellahu ala kulli şeyin kadir diyoruz. Allah kudreti her şeye yeter. Öyle şeyler anlatıyor ki değil bir insanın bütün insanlar geçmişleriyle, gelecekleriyle bir araya gelse yapamayacaklar şeylerden bahsediyorlar. Alın Allah'ın isim ve sıfatlarında şirk. Cenab-ı Allah bizleri küçüğüyle, büyüğüyle görüneniyle, görünmeyeniyle Bildiğimiz ve bilmediğimiz her türlü şirkten muhafaza buyursun. Bilmeyerek istemeyerek şirk koşmuş olduğumuz hallerimiz varsa onları bizlere bağışlasın. Aslında affen mağfiret eylesin. Onun için yalan söz o kadar kapsamlı ki el kavlu zûr buna ayet-i kerimenin az önce belirttiği ta kendisi olan putlardan uzak durun ve yalan sözden kaçının kapsamına şirkin bütün türleriyle şirkin bütün envaı da nedir? dahildir. Arkası da zaten öyle geliyor. Hunefâ elillâhi gayre <gülüyor> muşrikîne bihi. Allah'a hanifler olarak yönelin ve ona şirk koşan kimseler Olmayın. Kısaca izah etmeye çalıştığımız çerçevede tevhide riayet et. Çünkü tevhid olmadan, tevhid sağlam olmadan, salih gibi görünen hiçbir amel salih olmaz. Bir amelin salih olmasının birinci şartı iman ve tevhid üzere yapılmış olmasıdır. Özetle bir amelin salih olmasında iki şart aranır. Doğru bir akide ve doğru bir ittiba. İttiba, uymak, şeriate uymak, şeriate uygunluk. Şeriate uygun olmayan bir amelle Allah'a yaklaşılmaz. Onun için Allah'a yakınlaştırıcı yolları hiç kimse uyduramaz. Efendim Allah'a giden yollar mahlukatın nefesleri adedincedir. Bu sözü çözümleyin. Herkes kendi kafasına göre Allah'a yaklaşsın demektir. Bu maksatla söylenen bir söz, hayır yolları çoktur anlamında kullanılırsa, diyecek bir şeyimiz yok. E o da kul mahlukatın nefesleri adedincedir. Eh diyelim ki mübalağa olsun. Fakat kasıt bu olsa iyi, kurtarır. Fakat ya kasıt her mahluk kendisine göre zaten bir yol takip eder ve o yol netice itibariyle yine Allah rızası için yapılırsa Allah'a gider falan filan. Yahudisi de doğru yolda olur, Hristiyanı da doğru yolda olur, Putperesti de doğru yolda olur, Budisti de doğru yolda olur, Müslümanlar da olduğu ellerde, katiller de doğru yolda olur. Hepsi doğru yolda olur. de ne anladım bundan ya? Böyle bir şey var mı? Onun için şeriatın doğru anlasın, anlaşılması, işin esası ve anlaşılan doğru şekliyle tabbikata konulması. Ümmeti bu hale getiren belki en ciddi sebep bu ikisidir. Şeriat doğru anlaşılmak kaybedilince doğru yaşama da kayboldu. Doğru yaşamayı kaybettik, zamanla şeriatı doğru anlamayı da ona uydurduk. Bu böyledir. Hazreti Ömer'e çünkü atfedilen söz, doğrunun ta kendisidir. Ya inandığınız gibi yaşayın, aksi takdirde yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız. Öyle, çünkü nefis bize yaşadığımızı doğru göstermek için özel bir çaba harcatır bizlere. Ciddi tuzaklardan bir tuzaktır. Zamanla insanoğlu önce yaptığına alışır, ondan sonra kanıksar ondan sonra benimser ve savunur. Adamın birisi baygın görmüşler. Herkes başına toplanmış. Birisi gelmiş demiş ya hayrola ne yapıyorsunuz? Valay bu adam bayıldı. Niye bayıldı? Çok affedersiniz. Birisi ona namussuz demiş bayılmış. O kadar gayret Demiş çekelim bakayım şimdi ben onu ayağa kaldır kaldırmasını bilir. Kulağına kır defa aynı sözü söylemiş. Adam hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkmış. Şimdi söyleyin aynı sözü bakayım. Söylemişler He, gülmüş geçmiş masiyet bu telkin toplumda aynı hadisenin görülmesi yaygınlaşması ne yapıyor insanın akidesini değerlerini değiştiriyor değerlerini değiştiriyor haram işliye işliye bir defa korkarsınız iki defa üç beş bir süre sonra ne yapalım falan dersiniz. Bir süre sonra artık onu içten içe kerih bile görmezsiniz. Kerih bile görülmedi mi iman orada biter. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki, ki zaten mantık da bunu gerektiriyor. Bir zaman gelecek bir takım işler göreceksiniz. Yöneticiler Yanlış işler yapacaklar veya bir takım karışık işler yapacaklar. Bir kısmını maruf yani şeriata uygun göreceksiniz. Bir kısmını münker, şeriata aykırı göreceksiniz. Onların maruflarında onları destekleyenler, münkerlerinde onlara karşı çıkanlar kurtulurlar. Kurtulurlar. Yani münkerlerinde onlara kafa sallamayacaklar, etmeyecekler nasih etmeye çalışacaklar. Münker olduğunu söyleyecekler. Elleriyle, dilleriyle, kalpleriyle değiştirecekler. Allah'ın izniyle bir şey olmaz. Zarar gelmez onlara. Yöneticilerinin münkerleri bu şekildeki mümine zarar veremez. Ama diyor onların münkerlerini münker görmeyen, maruflarını maruf görmeyen bunun da ötesinde yaptıklarına razı olup tabi olan kimse olursa arkasını getirmiyor. O onun işi bitiktir demektir yani. İşte o kim? Bir başka yerde bunun ötesinde bir başka rivayette bunun ötesinde hardal tanesi kadar dahi imandan eser kalmaz. Onun için İslam'ın değerleriyle eşyaları, olayları ve fiilleri değerlendirmek imanın vazgeçilmez şartıdır. Farssa fars, haramsa haram, mübahsa mübah. İsterse senin aleyhinde olsun. Çünkü senin lehine olan en büyük iş Allah'ın hükmünü olduğu gibi kabul etmektir. İtirazsız ona razı olmak. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Ey Allah'ın Resulü zina suçundan beni temizle diyen kadının, o yüce kadının, tövbekar muhteşem kadının bir kan damlası Halid üzerine radıyallahu Allah'ın sıçrayınca ağır sözler söyleyecek olur. Söyleme ey Halid diyor. Bu kadın öyle tövbe etti ki Yetmiş günahkara ümmetimden günahları en büyük yetmiş kişiye tövbesi taksim edilse hepsine yeter. Yetmiş sayı ifade etmiyor. Çokluk ifade ediyor Arapçada. Yedi de olabilir, yedi de olabilir, yetmiş de olabilir. Öyle büyük bir tevbe etti ki diyor. Ümmetimden yetmiş günahkara paylaştırılsa onlara dahi yeter. Niye? Niye? Çünkü hakkı hak gördü, batılı batıl gördü. Ve buna inandığını canı pahasına ispatladı. İman işte budur. İman işte budur. Onun için imanın azameti karşısında günahlar küçük kaldığı için bağışlanır. Velev ki hayatın yetmediği için o imanın yanlışını düzeltmek fırsatını sana vermese bile. İmanın azameti olur ya bir hata işlersin ama senin imanındaki azamet o hatanda kalmana fırsat vermez. Düzeltmek fırsatını da hayat vermez. Ecel vermez. Sen tövbe etmişsin. Bu budur. Ve Cenab-ı Allah'ın günah kapısı kadar tövbe kapısı vardır. Her bir günahın bir tövbe kapısı vardır. Öyle insanın ümit kesmesi mevzu değil. O ayrı bir konu. O sırası gelince. Dolayısıyla burada Cenab-ı Allah'ın bizden istediği hanifler olarak hanif kelimesinin e, Arapçada ezdat denilen zıt anlamlı kelimeler vardır. Hanif hem eğri yoldan giden demek, hem doğru istikamette giden demek. Dolayısıyla burada Allah'a şirk koşmayan ...hanifler olarak dediğimiz zaman... ...İbrahim aleyhisselam hanifti dediğimiz zaman... ...gibi olumlu kullanımlarda... ...onun bu olumlu manası elbette alınacaktır. Yoksa hem eğri bürü hem şirk koşmayan... ...böyle bir mana olmaz. Allah'ın kelamı haşa münezzehtir böyle bir çelişkiden. Resulünün kelamı böyle bir şeyden münezzehtir bu çelişkiden. Onun için burada öyle. Arkasından ne diyor... Peki şirk koşanın durumu ne? Şu ilahi benzetmeye bakın. Ve men yüşrik billahi Her kim Allah'a ortak koşarsa Az önce kısaca izah etmeye çalıştığımız hususlarda Allah'a maazallah ortak koşarsa Semadan yani çok yükseklerden harra akmak demek. Biliyorsunuz suyun akışının hızı kesintisizliği mevzu bahisdir. O bir yere varıncaya kadar akması düşmesi devam eder. Semadan düşüyor. Farza uçaktan atladı, paraşütünü açtı, açmıyor. Öyle bir şey düşünün. ستخطفه O o hızla akarken Düşerken hızla yırtıcı kuşlar, ettayır diyor değil, bir değil, cins isim, birçok kuş, yırtıcı kuş. Artık kartal mı dersiniz, akbaba mı dersiniz, bilmem ne dersiniz. Doğan mı, Şahin mi, ne büyükse artık hangisi? Yırtıcı kuşlar gelip onu parçalayıp kapardı ve gider. Yani yere parçasını düşürmezler. Şirk koşanın kötü vaziyeti böyle bir şey. Niye? Çünkü müşrikin hayatında bir bütünlük ve bir tutarlılık olmaz. Müşrik, birden çok ilaha ibadet eden ve tapınan demek. Kişinin akidesi evvela darmadağın olur. Akidesi darmadağın olanın ameli de darmadağın. Belli bir hedef üzerinde odaklanmaz. Bazen bu ilahı, bazen öbür ilahı razı etmeye çalışır. Hangi ilaha ibadet ediyorsa o. Kur'an-ı Kerim'in şirk koşmakla alakalı çok etkileyici benzetmeleri var. Mesela bir benzetmesi, kötü huylu, ortak sahipleri bulunan bir köle. Şirki bir benzetmesi. Herkese bir ayrı emir verir. Bu evliler birbiriyle çatışır. İkisi de efendi, ikisi de onun üzerinde otorite ne yapacağını bilmez. Birisini yaparsa razı ederse öbürünü razı edemez. Bu adamın duygu dünyasını düşünün. Bu adamın ameli hayatını düşünün. Darmadağın paramparça olur. Şirk öyle müthiş bir benzetme yani. Gerçekten bir müşrikin, şirk koşmanın ruh halini düşünün davranışlarındaki çelişkileri düşünün. Ve bir de bu benzetmeyi düşün. Kökten hızlıca düşüyor. Yükseklerden kuşlar geliyor, onu paramparça ediyor, darbadağını ediyor. İşte müşrikin hali de böyle bir zavallı haldir. Allahu Ekber. Ev tehvi bihir rihu fi bekânin sahih. Bu da ikinci benzetme. Yahut da şiddetli rüzgar o hızla iniyor ya, aynı hızla bir rüzgar çarpıyor. Bilmiyorum ama bunun fiziksel olarak hesaplanması halinde o düşen insan ile zıt istikametten gelen rüzgarın ona uygulayacağı basınç ona, onu ne hale getirir? Çünkü o gelen rüzgar onun iniş hızını değiştirecek kadar güçlü olacak. Bu durumda o insan sah kalır mı fiziksel olarak? Mümkün değil. Ve uzak bir yere atacak. O şekilde de bir de yere çarpacak. O hızla. Bunun parçası bulunmaz. Aranmak istese bile bulunmaz. Par parça olmuştur artık. Yukarıdan aşağıya ve yere doğru yaklaştıkça hızı yükselen bir iniş o iniş hızının İstikametini değiştirecek şiddette esen bir rüzgar, onu çok uzaklara atacak bir rüzgar, yani bunu bilimsel olarak tasavvur etmek bile oldukça etkileyici bir hadise. Bu kadarını bile ben bu işin bilimsel izahını yapabilecek durumda değilim. Bu işin hesabı kitabı birileri tarafından yapılırsa çok korkunç bir hadise, bir manzara karşımıza çıkar. İşte diyor müşrik böyle birisidir. Böyle bir zavallı vaziyettedir. Müşrikin vaziyetini bilelim, imanın nimetine hamd edelim. Onun için eskilerin duası Elhamdülillahi ala nimetil İslam ve devletil iman İslam nimeti ve iman devlet Allah. Im. Merhum Süleyman Çelebi de öyle diyor. Benzer bir ümmetin olduğumuz devlet yeter diyor. O yüce Resul'e ümmet misin? Mesela bitmiştir. Buna sahip değilsen sen neye sahip olursan o hiç kıymeti yok. Buna sahip olduktan sonra da istersen hiçbir şeye sahip olma. İman devletin var senin. Zaten İslam devleti de ne olacak? Orada iman devletinde kimin hükmü geçer? Allah'ın hükmü geçer. Fiilen yeryüzüne kuracağın İslam devletinde de öyle olacak. Sen zaten devletsin. Kelimenin maalasıyla. Orada hiçbir batıl hüküm senin kalbine söz geçiremez. Senin inançlarına aykırı bir şeyi sana kabul ettiremez. Zahiren birileri senin bedenin üzerinde tasarruf edebilse bile senin akiden kalbin, ruhun üzerinde hiç kimse tasarruf edemez. Çünkü sen Ruhunu, kalbini, dolayısıyla imkanların ölçüsünde de bedenini asıl sahibine vermişsin. Alışverişini yapmışsın. Ve böylece Allahü Teala da sana iman devleti gibi bir devlet, İslam nimeti gibi bir nimet nasip etmiş olur. Bu devletin, bu nimetin kıymetini bilmeyene de Allahü Teala yeryüzünde hakim olacak şekilde İslam devletini de nasip etmez. Bu, budur. Buna sahip olduğumuz ala, oranda da devlet gelir. Devlet asıl değildir, gaye değildir. Devlet tabidir. Sana tabidir. Ashab-ı kiram 50-60 yıl içerisinde o zamanki dünyanın yarısına hükmettiler. Çoğunluk muydular sayısal olarak? Hayır değildiler. 50-60 yıl içerisinde Çin'den evvel söyleyeyim sahile kadar Atlas Okyanusu sahiline kadar dünyanın her tarafına egemen oldular. Mecusiler var, Hristiyanlar var, Yahudiler var, şunlar var, bunlar var, Budistler var. Var da var. Müşrikler var. Nerede Müslümanlar? Çoğunluk olacak ki. İşte Allah verdi mi böyle verir de öyle. Sen o imanı senin nefsinde gerçek manada tahkik ettirebildiğin zaman, gerçekleştirebildiğin zaman Allahü Teala sana görmediğin, anlayamadığın bir güç ve kuvvet verir. Bir etkileyicilik verir. Bu budur. Fakat şirkin de böyle bir musibeti vardır. Şirk koşanın Gücü darmadağın olur. Bu örnekte olduğu gibi duyguları darmadağın olur. Bu örneklerde iki tane örnek veriyor. İkisi de birbirinden daha etkileyici. Kaybolur. Darmadağın. Şirk öyle bir şeydir. Senin amelin de şirk dolayısıyla kişinin ameli de şirk dolayısıyla sıfırlanır. Hiçbir kıymeti olmaz. Tıpkı bu şekilde düşen bir insanın varlığından, cisminden, zerre kadar hiçbir şeyin kalmaması gibi. Zalik, yani işte Allah'ın emri budur. Ve يُعَظُمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبُ Kim Allah'ın şiarlarına, emir ve buyruklarına gereken tazimi gösterirse, gereken saygıyı gösterirse, Şüphesiz ki bu kalplerin takvasından ileri gelir. <Gülüyor>